Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Cumanız mübarek olsun. Cenab-ı Hak nice mübarek günlere, gecelere eldesin. O günlerin, gecelerin mübarekliğinden, feyzinden, bereketinden istifade edip rızasını kazanmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki La min minel ma'rufi şeyen Ve lev entesubbe min delrike iina il-mustasqi ve entelka ekake bil bişrin hasen fe iza et vera salaten ra oho sadakallahu bi ma kal el ce ma bu hadis şerifte peygamber efendimiz mümin kardeş şey yapılan iyiliği iyiliğin iyi bir şey olduğunu e, tavsiye ediyor efendim. Ve e, küçük bile olsa bunun az görülmemesini beğen buyuruyor. Şöyle, ne tahkiren ne sakın ha asla ve kesinlikle kesin olarak e, minel ma'rufi şey'en ma'ruftan hiçbir şeyi ma'ruf cinsinden olan hiçbir şeyi Hakir görmeyesin. Sakın ha hor ve hakir görme. Maruf ne demek? El emru bil maruf Nehrim, e, el emrü bil maruf ve nehyenül münker. Münker'in karşıtı olan bir kelime Arapçada. Maruf ne demek? Türkçe'de maruf bilinen manasına geliyor. <gülüyor> Arapçada o manadan daha ayrı bir kullanımı var bu tabirlerde. Yani örfe uygun e, e, manasına. Yani aklın ve dinin, mantığın ve vicdanın hoş gördüğü şeye maruf derler. Örf'e, gereneye, töreye, efendim, İslami umumi umumun efendim e, hisse selimine, zevke selimine uygun şey manasına kullanılıyor. Efendim, müminin marufu hem işlemesi lazım, yapması lazım Fiilen maruf sıfat lazım. Sahip olan her şeyi, her cins hareketi, davranışı yapması lazım. Hem de teşvik etmesi, yaptırmaya e, gayretli olması lazım. Emretmesi lazım. Emri maruf o manaya geliyor. Efendim ve maruf babından, maruf çatısı altına girebilecek, maruf cinsinden olan hiçbir şeyi hor ve hakir görme sakın ha. Küçük bir şey. Önemsiz bir şey. Yani hani biz, birisi bize bir, bir şey yaptığımız zaman teşekkür ettiği zaman e, bize teşekkür ettiği zaman diyoruz ki işe şey değil. Yani önemsemiyoruz. Yani teşekkür değmez manasında. Bir şey değil diyoruz. Peygamber Efendimiz iyiliğin hiçbir çeşidini, küçüğünü, büyüğünü azını, çoğunu hor, hakir görme, önemsiz sayma buyuruyor. Misal veriyor. Velev sen ta fi ilahil müsteskî. Su isteyen kimseye senin kendi kovandan suyu onun ona boşaltı vermeni bile efendim basit bir şey görme. iyiliktir. Çünkü belli olmaz belki bir iyiliğinden dolayı cennete gireceksin. Yani hiçbir iyilik yapmayıp yapmayıp da tek bir iyilik yapmak değil de bir iyilik efendim senin cennete girmene Yardımcı olur, sebep olabilir. Hani e, atalarımız da söylemişler ya, bir mıh, nalın çivisi yani bir mıh, bir nal kurtarır, bir nal, bir at kurtarır, bir at, bir yiğit kurtarır, bir yiğit, bir vatan kurtarır. Yani küçükten büyüğe doğru sıralayarak, küçük şeylerin birike birike, önemli hale gelebileceğini, onun için küçümsenmemesi gerektiğini, anlatmışlar. Damlaya damlaya göl olur demişler. Damla azdır ama göl çoktur. Ama göller nasıl oluşuyor? Damlalar, yağmurlar, seller çukur yerlere toplanıyor. Göl, gölde su oluyor. Yoksa göller kuruyor. Efendim yağmadığı zaman. Maruftan hiçbir şeyi yani aklın ve şeriatın uygun gördüğü güzel, örfe uygun, güzel bir davranışı, fiili, işlemi, eylemi, davranışı efendim Hor hakir görme, önemsiz, küçük görme, dudak bükme, yan bakma. Efendim, kendi kovandaki suyu kardeşinin kovasına, senden su isteyen kimseye boşaltı vermek kadar hafif küçük bir şey bile olsa. Müsteskıyım e, saka, e, sakı, sakıyı kökünden geliyor. Efendim, e, sulamak demek. Sulayana da sakka derler. Bir saka diyor. Su sakası. Yani kafa harfini, okumuyoruz. E, i̇stifal babına gelince de e, sulanmayı istemek. Kendisine su verilmesini istemek manasına geliyor istifal. Böyle efendim bu manaya gelir. Çok defa o kalıba döküldüğü zaman kelime mesela kafara bağışlamak, örtmek günahları. İstifalara yani e, bağışlanmayı istemek. Efendim şifa efendim, hastalıktan beri olmak, istişfa, efendim, e, hastalıktan iyi olmayı istemek. Müsteşfa, hastane manası kullanılıyor. Arapçada bunun gibi. Evet. Müsteskide, senden su isteyen kimse. Su isteyenin kabına, senin kovandan su boşaltman bile olsa, bu kadar küçük bir şey bile olsa, iyilikten bir, herhangi bir şeyi hor hak görme, az görme, efendim, e, Belki ondan çok büyük kazançlara çıkarsın, ulaşırsın. Bir başka misal, e, şu bile olsa bunu da orha görme tarzında. Ve en ka ehâge bi bişirin hasen. Kardeşini güzel bir güleç yüzlükle karşılaman bile. Efendim bişir yüzün güzelliği demek. Efendim çehrenin böyle beşaşet olması, tebessümlü olması demek. Bişiri i de güzel bir tebessümle karşılamak. Kardeşini güzel bir tebessümle karşılamak bile olsa bu da maruf, bu da aklım ve şey gün gördüğü güzel işlerden davranışlardan. Bunu bile hor görme. Efendim ve izah Edver'e döndüğü zaman döndüğü zaman yani arkadaşlara sana arkasını dönüp gidiyor. Gittiği zaman فَلَا تَرِطَابَهُ Efendim, e, onu da gıybette etmezsin. Güleç yüzle karşılayıp da yüzüne gülüp de arkasından gıybet etmezsin. Sana geldiği zaman güleç yüze karşılıyorsun. Yüzüne, yüzüne gülüp de arkasından gıybet etmemen de bir iyiliktir. Çünkü bazı insan nezaket icabı veya alıştığı için güleç yüze karşılıyor ama arkasından böyle bu hadis şerifte bildirildiği şekilde kıymetini yapıyor, günahlara giriyor, çekiştiriyor, aleyhinde konuşuyor. Bunu yapmamak da işte bir efendim iyiliktir. Bu, böyle küçük gibi görünse bile Efendim iyilikleri yapmak lazım, hor görmemek lazım. Kötülükleri de küçük bile olsa önemsemek lazım ve yapmamak için dikkatli olmak lazım. Bunu bildiriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifinde bizlere. Allah-u Teala Hazretleri bizi her hali maruf olan yani örfe, töreye, aklın, mantığın, dinin, imanın, vicdanın emrettiği tarza uygun olarak efendim yapılmasını, öyle olmasını nasip etsin bize. Sözümüze dikkat edelim, davranışımıza, ahlakımıza, her muamelemize dikkat edelim. Hepsi bu cinsten olsun, güzel olsun, Allah'ın sevdiği cinsten olsun. İkinci hadis şerif Efendim de bu Murza el Aşirir radıyallahu anh'ten la tedhulu halabetül imanı kalbemri hatta yeter ki bazı hadisler kafel kezibe ve inkane sadka ve yeter ki bazı ve inkane muhikka. Bu hadis şerifi de Efendim bir ahlak ki öğüt. Dikkatle dinleyelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "La tedkhulu halavetul iman." İmanın tadı, tatlılığı efendim, eee ki Bir kişinin kalbine girmez. Yani Adam imanlı ve imanından da zevk ve lezzet alan, imanın tadını duyan, imanı yaşayan bir kimse haline gelemez. İmanın tadı bir kişinin kalbine girmez. Hatta yetrüke bağda'l-hadisi haf-el-kezibi. Ee, belki yalan olur diye ve inkâne sadık artı. Aslında doğru bile olsa acaba yalan mı diye tereddüdünden sözün sözünü kesen, sözünü söylemekten korkan bir insan haline gelmedikçe. Yani aslında yalan değil. Doğru ama tereddüt düşüverdiği için de acaba yalan söylemiş olur muyum? Yanlış söylemiş olur muyum? Hilafi hakikat mi olur diye tereddüdünden, Allah korkusundan sözü söylemekten vazgeçiyor. Yani belki yalan mı olur acaba diye işte bu duyguya sahip olmadıkça kişi imanın efendim lezzetini tatmış bir insan olamaz. İmanın tadı kişinin gönlüne girmiş olmaz. Böyle olacak yani. Doğru olacak aslında ama o kadar titiz olacak ki bazı sözlerini terk edecek. Acaba yalan olur mu? Tam doğru değil mi? Neme lazım yalan söylemiş olmayayım diye yalan olur korkusundan bazı sözlerini terk edecek kadar. Titiz olmadıkça demek ki imanın tadını alamamış bir insan oluyor. Böyle yaparsa imanın tadı gelir. Bu, e, bu bir, efendim bu ad tavsiye edilen hususlardan birisi bu. İkincisi de ve yetruke ba'dal mirai ve inkân haklı da olsa, haklı olmasına rağmen efendim bu e, Mira bazı mira kaşaları veya münakaşalı bir kısmını efendim bırakmadıkça. Çünkü münakaşa da efendim karşılıklı laf çekişmesi de sonunda tatsızlığa gider. Ahbaplığı arkadaşları bozar. Evet sen haklısın ama susun verirsin. Efendim ahbaplık bozulmaz, tatsızlık olmaz. Yani demek ki söze hakim olmayı bazı sözleriz doğru da olsa söylememeyi Haklı olmaz mülakaşalarda da susu vermeyi Efendimiz tavsiye ediyor. Bunların hepsi tabi ortada iyilik olsun diye. Yani kötülük üremesin, doğmasın, meydana gelmesin diye. İşte böyle titizlenen bir insan, böyle fedakar bir insan, böyle özveride bulunabilen bir insan imanın tadında da. Böyle yaptıkça imanı içinde tatlanır, o tadı da duyar insan. Demek ki bu davranışlardan Cenab-ı Hak o zevki, o lezzeti duyuruyor. Bunları ne yapmayınca duyurmuyor. O halde biz de efendim e, böyle olalım. Yani sözümüze çok dikkat edelim. Hatta bazı sözlerimizi doğru da olsa söylemeyelim. Her doğruyu söylemek doğru değildir demiş dedelerimiz de herhalde böyle e, hadis-i şeriflerden aldıkları terbiyelere dayanarak. Bir da işi sonuna kadar dayatıp da cılkını çıkartmayalım. Ahbaplıkları bozmayalım. Üçüncü hadis-i şerif İmam Ahmet i̇bn Hanbel, İmam Buhari Müslüm, Nesehi i̇bn Hibban, Rıdvanullah Aleyhi Mecmain, Radıyallahu Enes Radıyallahu anh'ta rivayet etmişler. Bu kimisi mezhep imamı, e, kimisi hadis alimi ama hepsi hadis önderleri, hadiste çok mükemmel eserler yazmış. Kişiler bunlar, bu. ileride olacak bir şeyi bize anlatıyorlar ilerisi neresi ahiret. Ahirette olacak bir hususu peygamber efendimizin sözü hadisini naklediyorlar. Peygamber efendimiz buyurmuş. Buyuruyor ki efendimiz la tezarü cehennamı yun kafiha ve tekolu helmim mezit. Hatta ya da afiha rabul izzetik adene ve yenzevi bağduha ila bad ve tekolu kattu kattu ve izzetike ve keremike. Ve la tezarü fil cennetil patlun hatta yün şu Allahu biham halka ahra e yuskinnahum fi fudulil cenneti sadaka Rasulullah limakani elke makani diyor ki Peygamber Efendimiz zatı azze cehennemi ul kafiyeha cehennemin içine cehennemlikler atılır durur atılır durur atılmaya devam eder cehennemlikler cehenneme atılıyorlar ve tekul ve cehennemde der ki atıldıkça her atıldıktan sonra daha bakar böyle. Her bilmezid. Daha var mı? Dağası var mı? Daha atılacak var mı? Yani ister ve bekler ve sorar Rabbul Aleminden. Daha var mı Ya Rabbi? Daha da gelsin. Gibi derden. Hani bir canavar düşünün ki kocaman ağzı var, kocaman vücudu var. Efendim küçücük bir lokma atılıyor. Luk diye yutuyor. Gene bakıyor böyle. Daha istiyor, daha istiyor. Tabi canavar filan ne kelime? Solda sıfır kalın Cehennem muazzam bir azap e, şeyi alemi oraya atılıyor. ve e, dünyadaki günahlarına göre cehennemler orada cezalarını çekiyorlar. Korkunç korkunç telci elim kelimelerini tarif edemeyeceği bir yer. Her seferinde de helmin mezidler Kur'an-ı Kerim'de de efendim bildiriliyor. E, ve e, elim tele diye sorar Cenab-ı Hak. Doldun mu ya cehennem? olur. Helmin mezi daha var mı? Arap'ı gelsin var. Yani daha gelecek varsa ben bende yer var. Bala. Demek ki cehennem çok geniş dar değil efendim. Çok azap yerleri, tabakaları var. Bu böyle der durur. Hatta ya da fihabul izi İzzet sahibi Rabul Alemin tebareke ve teala hazretleri kadem şerifini efendim onun içine koyuncaya kadar yani Efendim e, kudreti de tecelli edinceye kadar öyle der durur. Öyle o tecelli üzerine peyzevi va duha kıvrılır, buluşur, katlanır bir kısmı öbür tarafına cehennemin efendim kat kat katlanır, küçülür, daralır ve dekolu kat tokatlı. Tamam ya Rabbi, pes pes der yani Cenab-ı Hakk'ın o celal tecellisi üzerine öyle e, sertleşliyor ve istekliği kalmaz buruşur e, kalır ve üzdeti ve kereme ki ke, ve keremine an ki pes pes tamam tamam yarabid der ve lan yazaru fil cenneti fatlıun ve cennette de bütün cennetlikler girdiği halde cennette gene çok geniş yerler kalır hatta <gülüyor> yünşi Allahu biha ee, halkan ahar Cenab-ı Hak efendim bir yerine Deha rivayeti de varmış bir rivayette. Efendim oraya yeni bir takım mahluklar yaratır. Efendim kalkan ahar, başka türlü yaratıklar yaratır. Hiç üstünde onun bu cennetin cennetin arta kalan yerlerine, efendim onları Cenab-ı Hak iskânıda yerleştirir. Allahu Teala Hazretleri bize cennetini görmeyin nasip beylesin Efendim, demek ki çok geniş yerler var. Herkes, herkese yer var. Girenlerin hepsi memnun ve mesur olacak. Daha da artacak da Cenab-ı Hak yeni varlıklar yaratacak, oraları iskan edecek, süsleyecek, bezeyecek, şenlendirecek. Cennete en son girip de cehenneminden çıkıp, cezasını çekip, cehennemin kapısı kapatıldıktan cennete en son giren girdikten sonra efendim en sonuncu insanın sahip olacağı cennetteki mekanları arazileri bu yeryüzü ve bu yedi kat semavat kadar büyük olduğunu peygamber efendimiz başka hadis-i şerifinde bildiriyor. Ve kişinin o en son en sonuncu kişinin rütbede, derecelenmede sıralamada en arkada kalan kişinin de cennette en yüksek makamın kendisine verildiğini sanacağını söylüyor. Çünkü cennette olmak, varç olmak, efendim azımsamak, e, yokluk hissetmek diye bir şey bahis konusu değil. Her türlü güzellik var. Bu hudutsuz güzellikler var. Sınırsız efendim imkanlar var. Çok büyük imkanlar var. Tadmin Fazlasıyla tatmin edici efendim imkanlar var. Efendim her herkes şad olacak, memnun olacak. Allah-u Teala Hazretleri bizi cennetine girip şad ve hürrem sürür ve efendim memnun olanlardan eylesin. Kahrına gazabına uğrayanlardan eylemesin. Tabi cennet kazanmak için çalışmak lazım. Cennete göre çalışmak lazım. Kazanacak şekilde. Cehenneme girmemek için de cehennemden kurtulacak şekilde korunmak lazım. Haramlardan, günahlardan. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize tevfikini refik eylesin. Cennetiyle cemaliyle cümlenizi cümlemizi bir şerefe eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Selamu alaikum ve rahmetullah tekrar tekrar.